Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteyiz ve konuğumuz Gaye Boraloğlu. Hoş geldin Gaye. Merhaba, hoş bulduk. Evet, Gaye iki yıl önce sanırım değil mi konuk etmiştik. Evet. <gülüyor> o iki yıldan sonra aslında 2018'de. ...yeni bir romanı yayınlandı... ...Dünyadan Aşağı... ...oldukça üzerinde konuşulan bir kitap da oldu... ...Dünyadan Aşağı değil mi? Bayağı üzerinde konuşuldu... ...şey yapıldı... Evet, epeyce tartışıldı... Tartışılan ...çok sayıda yazı oldu. çıktı... Işte ...sosyal medyada konuşuldu falan... Evet... evet. Ee, ...şimdi bu senin edebiyatında... Farklı bir kitap aslında diğerlerine göre çünkü burada daha önce yapmadığın birçok hem anlatım tekniği olarak tabii meseleler devam ediyor ama Anlatım Tekniği ve Kurgu Açısından öncelikle değişik bir kitap bence. Bilmiyorum sen katılır mısın? Ee, şimdi bunu ben biraz seninle yapılan söyleşilere de baktım. Ee, aslında bunu hiç yapmıyordum ama bu sefer artık bakıyorum yazarlarla yapılan <gülüyor> <gülüyor> söyleşilere bu programlardan önce. Ee, herkesin benim de ilk okuduğumda yani dikkatimi çeken şeylerden birisi buydu. Hilmi Aydın'ın zamanımızın bir kahramanı olması. Bu sanırım senin de istediğin bir şeydi. Ve kitap o anlamda doğru algılandı. Hı hı. Yani doğrudan bu hani saat evet buyurdu bir erkeklik meselesi de var kitapta ama... ...bu erkeklik meselesiyle birlikte... ...ki zamanımızın bir kahraman olması da bundan bağımsız bir şey değil... ...çünkü bu zamanımızın bir derdi aslında... ...Hilmi Aydın hepimizin derdi meselesi... sürekli <gülüyor> <Evet. gülüyor> karşımıza çıkan biri mesela... ...yani bu nasıl öyle mi... ...yani nasıl sen neden bir zamanımızın kahramanını yaratmak istedin mi gerçekten? tabii aslında bir roman yazma süreci benim için özellikle oldukça karmaşık ve çok yönlü bir şey tek bir şeye karar verip oradan yola çıkarak bir roman yazmıyorum. Ee, sosyal hayatı e, yorumlamak anlama arzusu, insan dediğimiz e, karmaşık varlığın o zaman dilimi içinde nasıl zuhur ettiği, ee, aynı zamanda daha iyi bir hayata doğru geçebilmek için e, ne gibi cümleler kurmamız lazım soruları hep arka planda oluyor ama e, şurası e, kesin ki e, ilk başlangıçta yani kitabı yazmaya oturmadan önceki e, temel kararlarımdan bir tanesi bir karakter bir antik kahraman, kahraman romanı yazmaktı e, o yüzden de edebiyat tarihindeki antik kahramanlara e, baktım sonra ...arkasından işte yavaş yavaş daha geniş bir yelpazede hem arka planı hem üslubu hem dilsel unsurları oluşturdu. Peki bu dilsel unsurları oluştururken sen yine o söyleşilerden birinde bunun bir senfoni gibi planlandığını Ama zaten sesler hep senin eserlerinde önemli bir şey yani kurgunun dışında sesler, seslerle örülü bir metin yaratmak Bu daha önceden de vardı ama buradaki sesler artık kahramana itiraz eden yazar sesi yani ee, yazarın e, daha üstündeki belki e, başka bir e, sesle, e, yani buradaki sesler itirazlar üzerinden yükseliyor Hı -hı. aslında. Yani diğer roman, diğer eserlerinden farklı Hı -hı. olarak itiraz eden e, seslerin oluşturduğu böyle ne diyeyim e, biraz şey bir semf, aksak ritim demeyeceğim de, Hı -hı. yani senfoninin e, şeyi. ...negatiflik... yani ...negatif demeyeyim itirazlar üzerine kurulu bir şey... Hı hı. ...bunu neden böyle düşündün... ...yani bu seslerin hı hı. itirazlarla yükselmesi... E ...şimdi aslında itirazdan ziyade... ...ben onu daha ironik hı hı. bir e, üslubun... ...altyapısı olarak... E, ...açıklamayı... Hı hı. ...ortaya koymayı tercih ederim... Ee, tabii ki söylediğini gayet iyi anlıyorum. Temelde zaten dünyadan aşağı bütünüyle bir soru romanıdır. Bir itiraz romanıdır zaten. Evet. Zamanın ruhuna itirazdır aslında bakacak olursan. Ve onun çeşitli biçimlerde kitabın içinde de hem karakterlerin oluşumu itibariyle hem de dilsel olarak yansıdığı görülür. Evet. Benim için önemli olan e, üslubu seçerken ve bu itiraz noktalarını oluştururken e, önemli olan e, şuydu. E, Hilmi Aydın çok sıkıcı bir karakter. Çok e, yani sıkıcı demeyeyim can sıkıcı bir karakter. Hepimizin canını sıkan bu hayatta varoluşumuzu hayatımızı e, neşe ve... Ee, ...zevkle yaşamımızı... E, ...güçleştiren... E, ...kendi içimizde de aslında... ...bir tarafımızda var olan... E, e, ...ve aslında mücadele edilmesi de... ...hiç kolay olmayan... ...çünkü varlığı... E, Büyük bir gürültüyle değil de daha sessiz, sedasız, derinden nüfuz ederek yayılan bir karakter. Şimdi böyle bir karakteri yazmak için her şeyden önce benim ruhumun ve kalemimin... Tutunacağı bir dala ihtiyacı vardı. Aksi takdirde e, yazmamı bile güçleştirecek, yani değil okunmayı, yazmayı bile güçleştirecek bir e, düşük omuzlu olma hali, bir e, enerjisizlik sinebilirdi bütün e, sürece. O yüzden de ben o itiraz dediğimiz şeyi ve e, üslubu... E, ...ironik diyebileceğimiz, mizahi diyebileceğimiz bir e, karşı dil yaratarak... ...yani aslında iki, birkaç dil var tabi romanın içinde. Senfoni olmasının sebebi de, yani böyle tarif etmemin sebebi de... ...farklı enstrümanların, farklı dil enstrümanlarının... E, ...birbiriyle uyum içinde, çelişkili gibi görünen unsurların... ...birbiriyle uyum içinde bir yapı oluşturmasını sağlamak açısından böyle nitelendirmiştim. Dolayısıyla benim esas üsluptaki bana güç veren ve sanıyorum kitabın da esas dinamizmini sağlayan şey bir, bir devrimci itirazdan ziyade ironik bir hayat hayata bakış açısı, hayatla dalga geçme. <Gülüyor> ee, e, de, sezgisiydi Ya daha küçük bir ayrıntıdan yola çıkıp Aslında küçük Yani küçük küçük e, mevzilerle de Bir şeylerin yapılabileceğini e, Düşünmek bir, Ben mesela kitabı okurken seninle de e, Konuşmuştuk bu program vesilesiyle de Belki açmak iyi olur e, Bu e, yani senin yarattığın metnin, dünyadan aşağı metnin aslında aynı zamanda bu bizim edebiyatımızın baba figürleriyle de bir e, ironik karşılaşması aslında dediğim, biraz itirazlar noktasında söylediğim o. E, bu anlamda da bir itirazın olduğunu ve bu anlamda belki de bizim edebiyat tarihimize daha önce e, çok da fazla getirilmeyen bir eleştirel yöntemle yani yazarın kendisinden önceki baba yazarlarla yani sen... Konuşmasının farklı bir diyalogla gerçekleştiğini düşündüm ve bu açıdan bunun bir kadın yazar tarafından yapılmasının çok da önemli olduğunu düşünüyorum aslında çünkü işte mesela İlerbil de bunu yaptı daha Hı -hı. önce fakat bugün bu böyle daha hani edebiyatın bizzat içinden konuşarak yapılıyor ama bu kadar net değil bence. Hı -hı. Ee, bu bunun mesela gerçekten düşündün mü ya da hani bu e, babalara itiraz etme <gülüyor> noktası mı seni böyle bir e, işte daha küçük bir şeyden daha hayatı da alaya alan alan bir ironik dile mi mümkün kıldı? E tabii bu kitabın e, ikinci önemli unsur ikinci önemli meselesi de baba oğul meselesi aslında sadece sadece Türkiye'de bir değil yani bütün dünya edebiyatında baba meselesi Kafkadan başlayarak baba meselesinin nasıl ele alındığı ve e, bu bunun bu bir yeni bir, bir yazar yeni bir eser ortaya koyarken hangi açığı nereden nasıl e, dillendireceği sorusu üzerine düşündüm. E, Kitapta aslında iki tane baba oğul ilişkisi var. Burası biraz belki spoiler içecek oh. ama <gülüyor> artık kitap epeyce de okundu. Bunları evet. konuşmadan yeni bir evet. şey üretmek de zor e, ipucu vermeden. Ama e, kitaptaki ilk baba oğul ilişkisi daha bildik, daha a, a, klasik, işte klasik klişe, bir, bir. Il, klişe bir ilişkidir. Yani daha e, k, yani... Ee, ...edebiyat tarihinde de daha çok görülen... ...işte e, anlaşılmamaktan yakınan... E, ...biraz mızmız... E, ...itirazcı... <gülüyor> ...kendi eksikliklerini ya da sorunlarını... ...karşı tarafta, babada arayan, yukarıya bakan... ...aynaya değil, yukarıya bakan bir... Gülüş. Öte yandan kitapta böyle olmayan aslında başka türlü olabileceğine dair, başka insanın e, baba oğul ilişkisini, bir oğulun babasıyla olan ilişkisini başka türlü bakabileceğine ve buradan e, daha e, iyi akılcı bir yol bulabileceğine dair bir ipucu, bir ihtimal de var. E, benim için aslında kitabı bunun bütün anlamı da ...o noktada ortaya çıkıyor. Mesela orası henüz hala çok tartışılmış bir şey değil. Biraz işte sonu su, finale doğru ortaya çıkan bir şey bu. Kitabı ikinci kez okumayı gerektirecek bir şey. Ee, bana kalırsa henüz o ikinci okuma daha yapılmadı aslında ee, tam olarak. Ee, o kısmı daha böyle şu anda aa, çok sürprizle bitiyor. Hımm diye, diye şey ee, evet, adlandırılıyor. Evet. Ama aslında e, benim için yazarken sürprizden ziyade e, bizim otoriteyle ilişkimizi yeniden e, anlamlandırmamızı sağlayacak e, bir çıkış yolu, bir ihtimal ortaya koyabilecek bir e, sav bir tez ortaya koymakta bir ee, öneri yapmakta aslında Belki bu zaman içinde Daha çok ortaya çıkar Bunu benim söylemem daha fazlasını Dillendirmem Hı -hı. gerekmiyor Bence Bir de şey de önemli e, Bugünü yazarken hani Bugünün kahramanı yaratırken Bir de alternatif yaratmak hani Diyorsun ya çıkış yolu Hı -hı. Belki de kendi yaşadığımız hani Okuma tecrübesinin bu şekilde kurulması da Bundan dolayı olabilir Hı -hı. Hali hazırda yaşadığımız bir şey için ee, çıkış nasıl bulunur? Hani biraz daha şey olmasını bekleriz Hı -hı. ya planlar kurup Hı -hı. biraz daha. Ama aslında şey ben romanın sonunu o yüzden de aslında çok sevdim. Çünkü şey böyle hani mutluluk da öyle bir şeydir ya planlamazsın bire olur. <gülüyor> <gülüyor> evet. birden bire olur. Olduğu zaman yani, ve gerçekleştikten sonra anlaşılır. Hani o yüzden neden ikinci okumadan bahsettiğini e anlıyorum. Ve aslında romanın kendi yapısı içinde de. Ee, bu e, final e, tam da o kurulmak istenilen ironik dille örtüşen bir şey aslında tabii. gibi geldi bana açıkçası. Ben mesela konuştum birkaç kişiyle okuyan. Şaşırın dediğin ki çok sürpriz oldu. Ya da niye böyle oldu sonu Hı -hı. falan diye. Ama e, o kendi içinde yani en azından ben öyle düşündüm. Onu Hı -hı. diyeyim bugünü yazmakla ilgili de bir şey Hı -hı. bu sanırım. Hı -hı. Evet. E, tabii... Aslında e, yazar hayata dair daha ahlaklı bir e, yaşama biçimi önerisi getiremez. Evet. <gülüyor> ya da bir Ama bir, hesapla sunabilir. bir hesaplaşmaya e, e, çağıramaz, davet edemez aslında bakacak olursam. Bu bir yazarı aşan şeyler. Ama... ...şunu yapıyoruz... Yani ...biz hesaplaşıyoruz... Evet. ...biz bir öneri getirmek istiyoruz... ...yani hayat bu aslında... ...gayet kişisel bir şey... ...ve sonuçta eğer böyle bir derdimiz... ...varsa, böyle bir meselemiz varsa... ...bu yaptığımız her şeye... ...ister istemez siniyor... ...yani kitabın sonu sürpriz ama... ...ben o sürprizi kitabın sonunda yazmadım... ...kitabın hemen hemen... ...ilk cümlelerinde... ...bu hikayenin böyle... Olacağım. olacağını biliyordum. Zaten o sürpriz ancak baştan bilinebilirse olabilecek bir sürpriz. Ve anlamı orada ortaya çıkacak bir sürpriz. Dünyadan aşağı olmak gibi yani. Evet. <gülüyor> evet. Yani hep aslında genel olarak dünyada, dünyanın üzerinde durup etrafa bakmak gibi bir doğal davranış modelimiz var. Bu bizi Hmm, belki de bu karmaşık düzenin içinde sadece böyle ayakta durabileceğimizi düşünüyoruz Böyle direnebileceğimizi dayanabileceğimizi düşünüyoruz Ama o zaman aşağıda ne olup bittiğini çok da görmüyoruz yani, e, Bakış açımızın seviyesi aslında oldukça dar bir seviye yani biraz aşağıya eğilmek lazım biraz alttan bakmak lazım ee, farklı yani, perspektif farklı evet, perspektif, perspektifler geliştirerek O yüzden çok sesli evet, zaten. Evet. and farklı perspektifleri mümkün kılmayı ya da işte belirli anlamlarda Yani ama bir taraftan ben şey de düşünüyorum hani edebiyat Hani hep çok sorduğumuz bir şey var ya, edebiyat ne işe yarar Evet bir yazar kimseyi bir ahlak ...çığı bir şeye çağıramaz... ...bir mesaja davet edemez... ...ama eser bunu mümkün kırılabilir... ...yani eser bunu... ...ben mesela dünyadan aşağının... ...bu kadar özellikle kadın... ...kadınlar yani malum... ...şu anda Türkiye'de kadın olmak... ...ve bu kadar... ...işte Hilmi Aydın gibi... ...birçok adamın her yerde olduğu... ...yani eğitimlisi, eğitimsiz, ...yani... Hı hı. ...bunlar bir de her yerdeler ya... ...şey gibiler... Evet. E, ...yokmuş gibi davranıyorlar... ...kendilerinin bile de farkında değiller... Evet. ...aslında ne olduklarını... ...tam da zaten Hilmi <gülüyor> Aydın böyle birisi... <gülüyor> ...evet hiç farkında değil... ...ve öyle olmayanlar daha... ...şey bir... E, ...ne diyeyim... ...daha büyük bir e, toplumda baskıya sebep oluyorlar... ...çünkü daha güçlüler aslında... bulundukları Aha. konum itibariyle... E, ...benim çok var etrafımda bilmiyorum... ...senin de vardır... ...yani bu Hilmi Aydın kendisinin Hilmi Aydın olduğunu farkında olmayan bir sürü e, maalesef kişi o anlamda kitap e, sadece zamanımızın bir kahramanını yaratmakla kalmadı. Bugün ki bir şeyi somutlaştırdı. Hı -hı. insanların gözünde tarif edilir kıldı. Hı -hı. Hani bugün işte bir bu işte otoriteyle aslında sorunu varmış gibi görünen ama bizzat otoritenin kendisinin ürünü olup bunun bütün nimetlerinden faydalanan ve bunu erkek olarak yani buradaki erkekten kastım seni de kastsın öğrenilmiş erkeklik zaten öğrenilmiş olanı dayatan bir figürün aslında her yerde karşımızda olması hı hı. bu anlamda insanların hayatlarında da çok yere dokundu bence. Evet. <gülüyor> ee, daha dürüst olanlar dan mesela yani yani dürüst belki. Tırnak içinde kullanıyorum bu kelimeyi şu anda daha açık olanlardan değil mi? Mesela çoğunlukla şey cümlelerini de duydum. Hani bu bir ayna romanı aslında. Ben hani görmek istemediğim yönlerimi de gördüm Hı, burada. Değil. Çünkü şöyle bir şey aslında üstelik bunu sadece erkeklerden değil kadınlardan da çok duydum. Çünkü aslına bakacak olursanız biraz e, Hilmi Aydın sadece bir karakter değildir. Aslında zamanın ruhudur. E, dolayısıyla o ruh aslında e, ve üstelik de öz, e, e, oldukça e, sıradan e, vasat. kötücül vasat <gülüyor> birisi. Ve vasatlık ve kötülük çok çabuk, çok hızlı yayılan, hmm. sinen sirayet eden bir şey. Aslında benim yani anti kahraman yaratırken çok kötü karakterler yaratabilirsiniz. Vardır yani edebiyat tarihinde de çok var o tür karakterler. Yani, ama o tür bir kötülük insanın dışında kalan bir şey. Yani onu seyrediyorsunuz ve sonra ben iyi ki böyle değilim. Ya da ben e, iyi ki etrafımda böyle insanlar yok deyip yorganınıza sarılıp huzur içinde bir uykuya dalıyorsunuz. E, ben, benim yapmak istediğim o huzurlu uykuya dalmaması insanların. Çünkü aslında ancak kendimize de o gözle bakabilirsek biraz daha o vasatlıktan çıkma yollarını ararız. Ben yani bu meselenin Sadece Türkiye için değil, sadece edebiyat için değil, sadece bireyi anlamak için değil, ama geleceğimiz için de çok önemli, kritik, hayati bir global sorun olduğunu düşünüyorum. Sadece Türkiye'ye özgürlüğü olduğunu da düşünmüyorum. Yani Trump'ı seçen zihin, İngiltere'nin Brexit'ten Çıkmasına yol açan zihin makronun o sorriyelikleri aşağıladığı zihinde aslında aynı zihin. Evet, vasatın şey baş tacı edildiği. Evet. Değil mi? Zekanın ve bilginin küçümsendiği. Evet. Herkesin her şeyi ben böyleyim ya da ben böyle biliyorum deyip herhangi bir sorgulamanın tamamen dışlandığı. Hilmi Aydın da öyle mesela. Aslında hiçbir zaman kendini değiştirmeye yönelik bir şeyi yok. Böyle. Öyle yani. Şimdi orada aslında en önemli unsurlardan bir tanesi şu. Hevesli olmak ama buna karşılık hiçbir sorumluluk almamak. Yani elinin taşın altına koymamak. Evet. Çok gürültü çıkarıp az iş yapmak. Evet. Olabildiğince tatlı sularda yüzmek için bir sürü bahaneler yaratmak. Yani bu bahane hayatımızı çok kolaylaştıran ama öte yandan da dünyayı çok çirkinleştiren bir şey. Yani e, kolaylaştırması e, aynı zamanda çok kolayca uygulanabilmesini getiriyor. Dürüst olmak e, o kadar e, zor bir şey ki ya yani. onun için bir çaba gerektiriyor. Yani geçen gün e, böyle ümit Kıvanç'la Haysiyet üzerine bir kitap e, yapıyoruz. Onu yaparken ...böyle tekrar bu konular üzerine düşünme e, şansımız oldu da... ...yani kötülük yapmak için çok neden var hayatta... ...o kadar çok neden çok. var ki... ...ama iyilik yapmak için çok az neden var... ...yani neden sadece kendinden menkul iyilik yapmak... ...yani sadece iyi, yani daha iyi bir insan olmak için iyilik yaparsınız... ...ama mesela başarı için... İşte daha çok parakı, daha zengin olmak için, daha çok iktidar sahibi olmak için, daha çok söz söylemek için, işte bütün hayat enstrümanlarını daha iyi kullanabilmek için hayatın düzeni bize daha çok kötülük yapmayı sunuyor aslında. Yani. Evet. E Dolayısıyla burada Hilmi Aydın'ı o ara suda yüzerken kulağından yakalamak <gülüyor> hani ve e, biraz böyle e, o noktaya dikkat çekmek... ...hani o kötülük sularına girmeden de yaşayabiliriz, başka bir hayat var diyebilmek, bunu tartışabilmek şahsen benim için önemli. yani evet. Yazar olarak söylemiyorum, gaye olarak, Hı -hı. kişilik olarak söylüyorum. Tabii doğal olarak bunun yani kişiliğiniz, hayattaki duruşunuzda önemsediğiniz meseleler edebiyatınıza da ister istemez evet, yansıyor zaten. Evet çok teşekkür ederiz. Bugün yine her zaman olduğu gibi yazarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir bölümle, dünyadan aşağıdan bir bölümle bitirirsek çok seviniriz. Hoşçakalın görüşmek üzere. İnsan yaralı bir hayvandır. Ben Hilmi Aydın. Pamuk su beyaz bulutların salındığı gökyüzünün altında dallarını beni korumak istercesine aşağı sarkıtmış olan şu devasa söğüt ağacının dibinde alnımın ortasında bir kurşun deliğiyle yatıyorum. Yaralıyım. Bu seferki sahici. Ağacın dallarının arasından tatlı bir güneş ışığı tam göbeğimin üzerindeki düğmeye vuruyor. Bir müddet önce kopan ve sonra karımın yeniden diktiği sarı metal düğmeye gözlerim kapanıyor. Açıyorum yattığım yerden otların arasına gömülmüş bacaklarımı görüyorum ayakkabımın teki çıkmış çorabımın deliğinden baş parmağım görünüyor parmaklarımı oynatmayı deniyorum olmuyor belki ayakkabımı görebilirim umuduyla etrafa bakmaya çalışıyorum boynumu döndüremiyorum vazgeçiyorum.